Orman ve civarındaki faydalı işler Hazırlayan ve sunan Zeki Yemez İyi günler sayın dinleyiciler. Bu hafta tekrar Orman ve civarındaki Faydalı İşler programındayız. Bu haftaki konumuzu Türkiye'nin güneydoğusundan, biraz uzak bir yerden ama bizim coğrafyamızdan seçtik Hasan Keyf. Hasan Keyf içinde doğal, kültürel ve tarihsel değerleri barındıran çok e, nadide ve dünya çapında ...tanınan ve özgün bir yer ama maalesef ki e, yapılması planlanan Ulusu Barajı sebebiyle tehdit altında. Bugün konuğumuz bir arkadaşımız John Crawford. Kendisi araştırmacı, yazar. E, hoş geldin John. Hoş bulduk Zeki. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sen hoş, nasılsın? Ben de iyiyim. Çok sağ olasın. E, John e, sıklıkla e, Hasankeyf'e seyahat ediyor... İstanbul'da yaşıyor uzun zamandır. Kaç sene oldu John İstanbul'a gelin? Hmm, aşağı yukarı yedi senedir İstanbul'da. Yedi senedir İstanbul'dasın. Evet. İstanbul'a gelişken ya da Türkiye'ye gelişken kısaca bahsetmek ister misin? E, gelişken... Yani niye geldin İstanbul'a? Şey Niye geldim İstanbul'a? Ben yani, yani doktora yap, yapmıştım. Karşılaştırmalı edebiyat bölümünde. Doktora. Ha. Doktora. Arapçam var, Türkçem var, Fransızçam var. Ben niye Türkiye'ye geldim? Türkiye'yi sev, seviyorum. Türkçeyi seviyorum, Türkleri seviyorum. Ha. Ve Türkçe dinimi geliştirmek ha. istiyordum. <gülüyor> Çünkü yani... Oturmuyordum. Yani <gülüyor> öğreniyordun, unutuyordun. Hmm. Türkçe'yi gidiyordu. Eee Türkiye'ye geldim, yerleştim. Çünkü yani zorluk çekiyorum hala ama Türkçe'yi de ama idare ediyorum. Gayet güzel idare ya, ediyorsun. Teşekkür ederiz. <gülüyor> Programda da konuk oldun. Ee, son zamanlarda John bir alışkanlık çıkardı başına diyelim. Bizim de ilgimizi çeken sıklıkla Hasan Keyfe gidip geliyor ve neredeyse orayı ikinci meskeni ...Your second hometown... Evet. Hümeysel, ikinci meskeni evet. haline getirdi. Biraz da ondan bahsedelim. Asıl ondan bahsedelim diye... ...bugün bu programı kendisiyle yapıyoruz. Hasan KF'ye çok sık... ...gidip geliyorsun. Neden? Why? Evet, o, belki ya... ...ikinci, üçüncü memleketim... ...gibi olmuş hissediyorum. Yani ben Amerika'dayken... ...sık sık... ...İstanbul'a geliyordum. Senede bir... ...mesela... E, Çünkü sanki İstanbul memleketim olmuş. Hı -hı. Şimdi İstanbuldayım, İstanbul'a alıştım Hı -hı. ve şey biraz Türkiye'yi keşfetmeye başladım. Hı -hı. Yani arkadaşımızın Selçuk Koçurman tebessüsün sayısinde ilk, ilk defa olarak iki sene önce, iki buçuk, buçuk sen önce Hasan Kefe gittim. Bir arkadaşımla 24 saat kaldık, güneşin başısını gördük, doğuşunu gördük, dolaştık, kaleye çıktık, biraz kanyonları keşfettik, bayıldık. İlk gidişinde 24 saat kaldın öyle mi? Evet, Aha. evet. Ve... İlginçtir ben de bir defa gittim Hasankeyf'e, o da neredeyse 24 saatlik kısa bir ziyaretti. O içinden geçen nehrin adı neydi? Hasankeyf'teki? Dicle. Dicle, evet pardon. <gülüyor> Dicle'nin kıyısında e, balık yemiştik. öyle. Evet, evet. E, bir balık re, e, lokantasında balık yemiştik. Bir akşamüstü gayet güzeldi. Çok romantik bir yazın, çok romantik bir akşamdı. Evet, ama, kesinlikle. E, Hasankeyf Matters diye bir web siteniz var. Birkaç arkadaşınla beraber evet, evet, kurduğunuz... Evet. Kurucu, Ondan biraz bahseder aha, misin? Evet, evet. Uh, kurucular olarak uh, Jennifer Hatham, Helen South, Southcott ve ben birlikte bir sürü şeyler düşünüyorduk. ve En iyisi ne yapabiliriz? Uh, en iyisi, karar verdik bir uh, web sitesi kuralım. Şimdi iki, iki isim saydığını, bir daha söyler misin isimleri? Uh, Helen Southcott evet. ve Jennifer Hatun. Tamam. Ve birlikte çalışıyoruz. Yani özellikle kaynaklar toparlıyoruz, mekâlliler, kitaplar Hı -hı. ve paylaşıyoruz web sitesinde. Ve üstelik yani ziyaretçiler için, turistler için bilgi toparlıyoruz ve şey bir çeşit rehber Hı -hı. olarak. Kullanılabilir bu web sitesi. Hasankeyf matters nasıl Türkçe'ye çevirdiniz? Ee, çevirmiyoruz ama yani Hasankeyfle her şey ilgili. Ha Hasankeyf. Ha. Yani has ne? yani İngilizce iki anlama geliyor. Evet tamam. evet. Yani Hasankeyf önemli. Evet. Ve Hasankeyfle her şey ilgili. Hasankeyfle ilgili her şey. Ha. Evet evet. <gülüyor> Hı -hı. Çünkü çünkü yani Hasan Key yani bütün bir dünya var. Yani biraz İstanbul gibi karışık bir yani, yer. Mi? Kozmopolit, kozmopolit mi? Kozmopolit ve şey tarihi uzun ve farklı yerleri var ve bu yerler bir sürü şeyler gösteriyor. Yani tarih boyunca bir sürü şeyler öğrenebilirsin, düşünebilirsin, Farkında olabilirsin. Mesela kısaca bahsetmek istersek Bu tarih uzun ama. E, Hı -hı. Ta tarih, tarih uzun e, baş language yani, evet. Yani, hüyük. evet. Hı -hı. Tepe tamam. E, o tepede geçen yaz, e, önemli keşif oldu. Hı bin Sene, ja, Milad Ungessi, nine thousand jaar. Milad Ungessi, duk u z'n bescheus, kemikler, de mekki haasan bu o givarenda, uh, insan, insan lar, o bulgede, jarlach ...birlikte yerleşiyor... ...yani toplum, topluluk olarak... ...ve yani eserler var... ...yani işaretler... yani devir... Zaten orası Mezopotamya... ...Mezopotamya ama Hı -hı. o yani... E, Neol ...Neolitik dan, e, çağından... Hı -hı. ...en eski... E, ...şey... ...topluluğun, toplumun... E, ...eserleri o dönemden... Hı -hı. yani ...yani daha erken... Topluluk yok, yani, yani yerleşim yeri yok daha Hı -hı. daha erken yani ee, şey insanın toplumsal tarihi e, sanki Hasan Keif'in bir başlangıcı var o, Hı -hı. o zaman Hı -hı. ve e, devam ediyor devam ediyor Hı -hı. ama özellikle özellikle Roma döneminde Roma ile Persler arasında e, savaşları e, savaşlar vardı eee o Hassanke Hasan bir uh, karakol hmm. olmuştu. Ondan sonra Konstantinius eee uh, ikinci Konstantinius döneminde yani Büyük Konstantin'in eee uh, Konstantinius o zaman uh, yani 4. yüzyıl o zaman uh, Büyük Saray oldu ve kilise oldu. Yani demek ki uh, karakol kale olarak uh, oluşturuldu. Hı -hı. Daha yani, ve, ve bir yani 100 sene 100 sene boyunca şehir oldu Hı -hı. ve uh, şey it became a bishopric Hı -hı. baş hmm, bishop. baş şehir Hı -hı. baş şehir evet Hı -hı. diyelim başkent Hı -hı. evet Hı -hı. Uh, ve yani o oradaki uh, şey Kalkedon uh, uh, toplantısına katılmıştı. Uh, Ne uh, the, Incil uh, in the in the, in 5th the, the century there was the ecumenical council of Chalcedon hmm. and the bishop of net toplantı mı? Aha, yes. Tamam. Evet. Yani, Affedersiniz biraz ayrıntılı biraz uh, ayrıntılara hmm. giriyoruz Maar en, en önemli en önemli uh, denen Hasan'ın Artuklu ve Eyyubilerin dönemlerinde. Hı hı. Yani bin yüz ile bin dört yüz arası. Yani hı. Osmanlıların döneminden önce. Hı hı. Yani o zaman, o zaman şey. 700 e, ve 1400 dört yüz arası. Evet. evet. evet. Hı hı. E, şimdi siz orada özellikle sen biliyorum ki orada yaşamayı Ve insanlarla temas etmeyi, böyle arkadaşlıklar kurmayı, onların yaşantılarına girmeyi seviyorsun. Evet. O yüzden de sık sık gidip geliyorsun. Sanki böyle hafta sonu gezmeye gider gibi oradasın. Mesela bu hafta sonunda gideceğini söyledin. Evet. Örneğin bu hafta sonu ne amaçla gidiyorsun diye. Hep gidiyorsun da örneğin bu hafta sonunu konuşalım. Şey Mayıs, Mayıs ayı ile Ekim ayı arasında hı hı. Kal, kalıyordum Hasankeyif'te. Geçtiğimiz Mayıs ve Ekim aylarında kaldın orada. Evet. evet. Aa, çok güzel bir zaman geçirdim. Yani çok hı şanslıyım hı. o zaman. Ve hiç sıkılmadım. Yani yürüyorduk, konuşuyorduk arkadaşlarla. Fotoğraf çekiyorduk. Aa, Ramazan boyunca oruç Tutuyorduk. Hı. Sen de tuttun Ay, mu? Evet. Ben kaç gün, gün tuttun? E, e, ya 27 gün. Maşallah tuttum. diyorum. Hı -hı. Aa, teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> ya arkadaş, yani arkadaşların sayesinde e, Hı -hı. yetişebildim. Aa, onlar çok yardımcı oldular. Aa, i̇şte şimdi. Sonbaharda de İstanbul'da kalıyordum. Ama hij sıra da gidiyordum. gidjordam. Ik ben in België, ik ben in Kimdi, ik ben in Aida, yoksa ben in Birhafta, bir ben ik ben in Birhafta, ik ik ben Kalmak istiyoruz Ve Diğer arkadaşlar Gelip gidiyorlar Araştırmacılar Film çekim takımları Muhabirler Yazarlar, fırabçılar Filan Yani Sohbet, muhabbet Sadece eğlenceli Değil Yani bu konuşmalardan Fikir Çıkabilir. Bir şeye çıkması lazım. Olabilir. Yani lazım umarım. Umarım. Çözüm. Yani çözüm. Yani Ümit. Umut. E, Umut var. Sen bu ümidini besliyorsun belki de tazelemek için gidip geliyorsun. İnsanlara belki ümidini aşılamak için gidiyorsun diye tahminlerde bulunuyorum. Bu arada, me merak, eden, tamam, bu arada merak edenler için söyleyeyim. John araştırmacı yazar. ...ben onu yakından tanımama rağmen... ...anlamakta zorlanıyorum yani... ...bu kadar sık gidip gelme falan nasıl... ...bu trafikle nasıl baş ediyorsun işte... ...aynı zamanda hem zaman açısından hem... ...parası açısından masraflı ama... ...evde çalıştığı için bilgisayarla çalıştığı için... ...ha burada evimde çalışmak... ...hem ha orada çalışmak... ...John açısından çok fark etmiyor... ...orayı da sevdiği için... ...ve... ...because Hasan kef matters... ...oraya sık sık gidip geliyor... ...diyelim... Sizin bir de buluşmalarınız var Hasan Keğfte, değil mi? Evet. Sıklıkla tekrarladınız. Evet. Nedir onlar? Ee, şey ara sıra da uh, Hasan Keğfte buluşalın diye Hı -hı. etkinliklerimiz var. Hı -hı. Uh, İngilizcesi, İngilizcesi Hasan Keğf En Gathering. Uh, biz uh, dua Derneği ve Nature Irak. Uh, dernekleriyle bu etkinlikleri düzenliyoruz. Ve Nature Iraq, Nature Iraq. Bu bizim ülke Irak. Evet. Ha. Evet. Bu bir Türkiye derneği mi? Yabancı bir dernek mi? yabancı ya yani aslında dernek olarak Amerika'da kurulmuştu hmm. anladığım kadarıyla. Ama onların ofisleri var. Bağdat'ta, hmm. Süleymaniye'de eee hmm. Dicle Nehri eee İran and namely Doal Kainak biri biri onun için yani Nature Iraq özellikle Dicle Nehri üzerinde çalışıyor yani şey eee o resya siyasetten önemli bir bölge yani su gidiyor Irak'a tabii Türkiye baraj yaparsa suyu fazla kullanırsa Tarım için harcarsa Irak'a az su gidiyor. Evet. Bu yüzden de Irak Türkiye'ye dönem dönem kızıyor. Evet. Dolayısıyla biraz herkesin ilgi alanı o bölgeye. Evet. Ha. evet. Ha. Bahsedelim, bahsedelim ki yani Türkiye'nin suyu var. İran'ın yani petrolü var. Ha. Bunu bahsedebiliriz. <gülüyor> Değişik tokuş mu yapalım? <gülüyor> Neyse. Ee, bu toplantıların tarihi nedir bir sonraki? Ee, gelecek E, toplantımız e, Nisan ayında 5-6-7-8 Cuma günü, gününden itibaren 5-7-8 Nisan evet, Cuma'dan evet. pazartesiye kadar evet. John ve arkadaşları Helen ve Jennifer e, evet. Hem oradaki yerli halkla Hem de örneğin İstanbul'dan Ya da Türkiye'nin diğer yerlerinden gelebilecek insanlarla bu buluşmaları Teşvik etmeye çalışıyorlar evet, Ki evet. insanlar bir araya gelsin Konuşsun, çözüm üretsin. Şey, yani biz birlikte böyle şeyler yaptık daha önce. Yani Cihan Koşu Cihangir hmm. Koşu grubumuz vardı. E haftada bir Pazar sabahlara erken çıkıyorduk, koşuyorduk. İstanbul'un surları boyunca. bir Pazar sabahlara erken çıkıyorduk, koşuyorduk. Yani İstanbul'un surları boyunca. Cihan boyunca. Cihan Gür Koşu Cihan isra üstünde bisikletle yürüyerek hmm. tekerlekli sandalyeyle giden arkadaşlarımız var. Ondan sonra İstanbul açık diye şeyimiz var, projemiz vardı. İstanbul'a çıkıyorduk yani. İstanbul açık. Evet, İstanbul'a evet. çıkıyorduk, gezmeye evet. çıkıyorduk, evet. koşmaya çıkıyorduk. Şimdi sen Hasan Keyfe çıkıyorsun. Evet. Ve biz de davet evet. ediyorsun. Doğru Aynen mu? öyle. Aynen. <gülüyor> Hasan Kehf'e gidelim. Hasan Kehf'e bulduk. Hasan Kehf, Hasan Kehf açık. Herkese Hasankeyf. açık. Evet, evet. Yani halk açık bir bir yer. Tamam. Ee, yani yani kale var, aşağı şehri var, kanyonları var. Yani kanyonlar boyunca patikalar var. Ee, Güzel yani bir doğası çok, var. Çok muhteşem doğası var. Yani yürümek bit, için, kuşmak bit, için bitkileri, hayvanları, kuşları var. Aynen öyle. Yarından bahsedeceğiz. Hemen bu arada Hasankeyf'in halkı kozmopolit dedik. Hangi unsurlar evet, var? Evet. Yani şey, Hasankeyf. Ha? Hasankeyf şimdi yani bir kasaba diyelim, bir koy gibi ama yani, yani koy değil çünkü Hasankeyf'in koyları var. Kaç civarında. kaç bin kişilik orası? A, şimdi üç bin kişi var. İyiymiş. miş? Yani iyi ama. Küçükmüş. 3000 kişi Ancak... eğer baraj yapılırsa yer değiştirecek. Doğru mu? Evet. Nereye evet. evet, çıkacaklar? E, ha, yani Yeni Hasankeyf yerleşim yeri e, yapılıyor şimdi. E, binalar, yani binalar yapılıyor. Hmm. Yamaçlara. Şu e, şey. Vadide. E, Vadiye. Evet. Tamam. Yani e, nehrin karşısında Raman, dağ, e, Raman dağları ile e, nehrin nehrin arasında yapılıyor tamam Hasankeyf'te yaşayan halk Türkler Araplar Kürtler. doğru mu söyledim um, neler var um, ee, şey yani tarih boyunca evet. farklı insanlar var farklı gruplar var e, tabii ki yani Suriyani'ler vardı Ermeniler vardı e, şimdi Araplar da var Kürtler de var Hı. Türkler de var e, Hasankeyf Lille cosmopolit Odo Kvarnensoyelidik. En nein, ja, yani, ja, yai door de ja, ja, e, ja, ja, gore ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, hem ja, hem ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Yani Yufaya göre Evet yani bazı yani, e, Bazı kişiler Arapça öğreniyorlar Hı. evde Bazı kişiler Kürtçe Hı. Yani okula e, Gitmeden önce yoksa Okula gidince Türkçe öğreniyorlar Hı. Yani Meşgur. sohbet Sohbet çoğu zaman Ya, ya Türkçe, Arapça Ya e, Kürtçe evet. Şimdi biz programın en sonunda Bir e, John'un önerdiği Hasan Çuha Mardinli bir sanatçıdan ki sanırım kendisi Arap kökenli olabilir Cinedar isimli bir parçayı dinleyeceğiz ama şimdi değil programı onunla kapatalım önden yine konuşmak gerekirse tarihi ve kültürel özelliklerinin yanı sıra aynı zamanda doğal açısından da özgün bir yer Hasan Keyif sen sağolsun öncesinde güzel bir çalışma yapmışsın oradaki oraya özgü Bir takım, bir takım bitki ve hayvan türlerini yazmışsın. Evet, tabii beraber ki bu, bahsedelim mi? Ben ha. beraber bahsedelim Hı. ama bu benim çalışmam değil. O tekrar doğa derginin çalışmaları tamam, çok, çok güzel, güzel şeyler yapıyorlar. Hı. Ben sadece e, kopyaladım, derlemişsin. E, evet, Hı. evet. Ama çok güzel bilgiler var çünkü çok güzel e, kaynaklar var. Yani machs. Yani kısaca kısaca bahseder misin? Eksikleri de ben buradaki listeden tamamlarım. Şey ben yani mesela bu Hasan Kefte buluşalım etkinliğimizde Nisan ayında ne yani dolaşıyoruz, yürüyoruz, sohbet ederiz ve özellikle kuşlar gözle gözlemlemek isteriz. Hı hı. Kuş gözlem grubu olacağız orada. Evet. Tamam. Evet olalım. Uh, Kuslar, Kuslar, chok. Hang Hangi kuşlar uh, benim en sevdiğim kuşlar, uh, ibibik diye bir kuşkuş kuş, çeşidi var. Ben hemen baktım internetten resmini gördüm. IbiBik adını bilmekle beraber tarif etdesen edemezdim. Evet. Böyle yelpaze gibi başında geniş tüyleri olan rengarenk bir kuş. Evet. Evet. Yani süper bir Yani, Tarihi de çok geçen bir kuş galiba İncilde falan değil mi? Evet ha. İncil, Kur'an'da şiirler, Hı -hı. Farsça, Arapça, Türkçe şiirlerinde yani, e, ve sesi güzel, yani sesi çok enteresan. Huhu hu gibi İngilizce Aa, ismi ne? Huhu. Tamam ne güzel. Evet <gülüyor> ve şaşırtıcı bir kuş var. Gök Güzgün diye bir yani kanatları geniş ve mavi yeşil. Hmm. Yani onu görmek çok özel bir şey hayatta. Tamam. Programımızın sonuna yaklaşmışız. Tamam. Teknik masadan öyle bir uyarı aldık. Diğer kuş türlerinde ben okuyayım. Tavşancıl doğru mu? Evet. Alaca, yalı çapkını, Leylek, Türkiye'nin her yerinde olan herhalde. Küçük gerkeniz, Kara Karakuyuk, Bunlar kısmen tehlike altında o yöreye ait e, kuşlar diyelim. Küçük Akbaba gördüm burada yazmışsın. Kızıl Akbaba. Bunlar hep Doğa Derneği'nin çalışmalarından değil mi? Evet. Küçük Ebabil, Fırat Kaplumbağası, Yaban Keçisi. Oraları çok vadi, kayalık ve yamaçları olan bir yöre. Çok miktarda yaban keçisi var ve çizgili sırtlan. O yöreye özgü, özgü hayvanlar. Bitkileri de çalışmıştık ama ona vakit kalmadı. Şimdi e, yine Hasan Çuha'dan Cineder isimli Arapça parçamızı dinleyerek programımızı bitiriyoruz. Çok teşekkür ederim John geldiğin için. Bu programın umarım Nisan ayında, Nisan değil Mart ayında devamını yapacağız. E, Jennifer ve Helen arkadaşlarımızla. Teşekkür ik İyi günler. İyi günler. Teşekkürler. ik rijt, ik rijt, Mehki اسأل الدار الحباية كوله أينك لا نحسن علي الدار؟ الدار؟ على الحباية كوله أينك لا نحسن علي العباية اخر اختنا الضار لاتشوفوا اينينا مرسن if مع اخنا بها اين Ma net laat het erp. Ma zat we alleen. We zijn degenen die niet meer kunnen. dar dik ali gay tinat dar al habayl leyna dar dik ali gay tinat dar al habayl leyna dar makki albi gayb al Genaamdag, wees allemaal. Wees allemaal, wees allemaal, wees allemaal, wees allemaal, wees allemaal, wees allemaal, wees allemaal, wees allemaal, الطير يغدي لك سانامي يحكي لك أن سحتي وأنامي بكرة الطير يغدي لك سانامي يحكي لك أن سحتي وأنامي لو بتقول طيب أن غرامي يا محبوب مر حالك بادي جينا ضار مسألة الحب. Ve civarındaki faydalı işler. Hazırlayan Mesunan zeki yemez.